Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alif Lam Mim la Elif Lam Mim İnsanlar hiç imtihan edilmeden sadece iman ettik demeleriyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini mi sandılar? Ant olsun ki biz insanlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah doğru söyleyenleri de muhakkak bilir, yalancıları da muhakkak bilir. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçacaklarını ve kurtulacaklarını mı sandılar? ne kötü hüküm veriyorlar kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa artık şüphesiz ki bunun için Allah'ın tayin ettiği vakit mutlaka gelicidir çünkü o Semih, hakkıyla işitendir Alim, her şeyi bilendir. <gülüyor> Ve kim cihat ederse artık ancak kendisi için cihat etmiş olur. Şüphesiz ki Allah, alemlerden elbette mutfaknı, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Vallazina ve ve ve kanu İman edip salih ameller işleyenlere gelince Mutlaka onların kötülüklerini örteceğiz ve mutlaka yapmakta olduklarının daha güzeliyle onları mükafatlandıracağız <gülüyor> İnsana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Bununla beraber eğer o ikisi hakkında bir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa o takdirde o ikisine de itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmakta olduklarınıza haber vereceğim. İman edip Salih amel işleyenleri ise mutlaka salih kimseler arasına katacağız. Amenen nâs men İnsanlardan öyle kimseler de vardır ki Allah'a iman ettikler. Fakat Allah uğrunda kendilerine bir eziyet edildiği zaman insanların verdiği sıkıntıyı Allah'ın azabı gibi tutar. Şanım hakkı için. Eğer Rabbinden size bir yardım, bir zafer gelirse, onlar mutlaka şüphesiz biz sizinle beraberdik diyeceklerdir. Halbuki Allah, alemlerin sinelerinde bulunanları en iyi bilen değil midir? Ve ve Allah elbette samimi olarak iman edenleri de bilir. Elbette münafıkları da bilir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا تَبِعُونَ سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ İnkar edenler ise iman edenlere bizim yolumuza uyun da sizin hatalarınızı yüklenelim. Günahınız bizim olsun derler. Halbuki onlar bunların hatalarından hiçbir şey yüklenecek kimseler değillerdir. Şüphesiz onlar gerçekten yalancıdırlar. <gülüyor> onlar mutlaka hem kendi yüklerini, günahlarını, hem kendi yükleriyle beraber bir takım başka yükleri, Günahları yüklenecekler ve uydurmakta oldukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Olaqadi anusalnuhu ila illa ki Nuhu kavmine gönderdik de onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. Sonunda onlar zalim kimseler oldukları halde tufan kendilerini yakalayıverdi. <gülüyor> Fakat onu ve gemi halkını kurtardık. Ve onu, o gemiyi ve o tufanı alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani kavmine şöyle demişti. Allah'a kulluk edin ve ondan sakının. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. İnna ma ta'budun min ta'budun min La rizqa. La rizqa. rizqa siz ancak Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka tapmakta olduklarınız size bir rızık vermeye malik olamazlar. Öyleyse rızkı Allah'ın katından arayın ve O'na kulluk edin. Hem O'na şükredin. Çünkü sonunda ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer beni yalanlarsanız bilin ki doğrusu sizden önceki bir takım ümmetler de peygamberlerini yalanlamıştı. Peygamber'e düşen ise ancak apacık tebliğdir. inna yasir. Peki görmediler mi Allah mahlukatı yaratmaya nasıl başlıyor? Sonra onu o yaratmayı ahirette iade edecek. Şüphesiz ki bu Allah'a göre pek kolaydır. O insi ki yeryüzünde dolaşım da Allah yaratmayan nasıl başlamış bakın. Sonra Allah ahiret hayatını yaratacaktır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. <gülüyor> o dilediğine hak ettiği üzere azap eder. Dilediğine de merhamet eder. Ve sizler sonunda ancak O'na döndürüleceksiniz. <gülüyor> Hem siz ne yerde ne de gökte Allah'ı aciz bırakacak kimseler değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler yok mu? İşte onlar benim rahmetimden ümidi kesmişlerdir. İşte onlar için pek elemli bir azap vardır. <gülüyor> Kavminin İbrahim'e cevabı ise onu öldürün yahut onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için nice ibretler vardır. Ve <gülüyor> min Ve İbrahim onlara dedi ki siz ancak dünya hayatında Aranızdaki muhabbete vesile olmasından dolayı Allah'tan başka bir takım putları ilah edindiniz. Sonra kıyamet günü bazılarınız bazınızı inkar edecek ve birbirinizi lanetleyeceksiniz. Varacağınız yer ise ateştir. O gün artık sizin için hiçbir yardımcı da yoktur.